Sonra kabir bitince tabutu iplerle sararak indirdiler. Kapağın baş tarafını testerenin azabı tahriş eden dişleri keserken Ahmet Cemil kanına basıyor. Bu sesi işitmekten tevellüd eden azabı tazyyik etmek istiyordu. Fakat sonra kabrin üzerine atılan topraklar şişerek kardeşinin şu ebedi makamı gözlerin önünde yükseldiği zaman Birden bütün acıları taştı. O vücudu burada bırakmamak, şu toprakların gaspından almak isteyen bir hisle iki adım attı. Ali çekip elini tuttu, onu bir taşın üzerine oturmaya mecbur etti. Şimdi herkes sükût ediyordu. Bir hafız titreyen, ağlayan bir sesle şu taze kabrin üzerine ruhani bir demet vaz ediyordu. O zaman Ahmet Cemil ruhu okşayan, enşiraha benzeyen tatlı bir hisle şurada hafif hafif ağladı. Ah o günün hatıraları. Şimdi hep bunları birer birer tahattura çalışıyor. O müthiş saatlerin hatıralarını sırasıyla ihya için düşünüyordu. O akşam arkadaşları onu eve göndermemek istemişlerdi. Yalnız kalacak olursa biz bütün fena olacağını söyleyerek kendisini o gece işgal etmekte ısrar ediyorlardı. Fakat ona kabullenettirmek mümkün olamamıştı. Bilakis Matemine tamamıyla nefsini teslim etmek, kardeşinin doya doya acısını çekmek istiyordu. Eve geldiği zaman akşam olmuştu. Bugün Süleymaniye'nin kalbinin en iyisi olan şu mini mini evi, nazarına eskimiş kafesleri, alçak cumbası, sıvaları dökülmüş duvarları, tahta kapısıyla çirkin, barit göründü. Kapıyı seher açtı. Kalbinde garip bir his vardı ki o akşam eve girince bütün bugünün vakalarını yalan bulacağını zannettiriyordu. Sehere bakamadı. Bu kızın kızarmış gözlerle kendisine bakan nazarından kaçmak istedi. Annesine görünmeye kuvveti yoktu. Doğru İkbal'in odasına kadar gitti. Onu hala orada görecekmiş Fehmi'nin mahlubuyddu. Örtüleri kaldırılmış, cibinliği indirilmiş karyolosuna kadar gitti. Bir müddet oraya baktı sonra hemen oraya seccadenin üzerine atıldı. Birinci defa olarak feryat ihtiyacını zapt etmek istemedi. Orada bağırarak, kıvranarak şimdi bu evi tamamen boş bırakan kardeşi için kana kana ağladı. Niçin bana öyle bakıyorsun Cemil? Bilmem. Sana bakıyor muydum? O günden beri hayatından bir yarım asır geçmiş gibi çökmüş, ihtiyar olmuştu. Öyle dalgınlıkları vardı ki saatlerle sürerdi. Artık düşünmek melekesinden tecerrür etmiş gibi bir lakırdı söylenirken boş gözlerini diker öyle dururdu. Bugün Ali Şekib'in dükkanında yine gözleri arkadaşına tesadif etmiş duruyor fakat onu görmüyordu. Ali çekip elinden kalemini bırakarak defterini kapadı. Artık onu biraz sarsmak, ona biraz kuvvet vermek zamanı geldiğini anlamıştı. Ta yanına kadar geldi, yüzüne bakarak "Cemil, artık bu düşünceye bir hatîme vermelisin." dedi. Cevap vermeyerek dinliyordu. Dünyada hiçbir kimse tasavvur edemezsin ki hayatından hiç olmazsa bir büyük matem geçmiş olmasın. Sana çarpıldığın musibete karşı kayıtsız, fitursuz davran demiyorum. Mümkün olmayacak şeyler tavsiyesinden ne fayda çıkar? Fakat sen her şeyden evvel kendi hayatını düşünmekle mükellefsin. Bak, bugün ne yapacağını bilmiyorsun. Evde bir annem var ki tek ümidi senden ibaret. Bir eviniz var ki küçük bir tedbir noksanıyla elinizden gidebilecek. O herife kaptırdığın makineler var ki kurtarmak lazım. Bunlardan sonra fakat hepsinden mühim olarak sen varsın. Bak yine yüzüme artık yaşamaktan vazgeçmiş bir adam gibi bakıyorsun. Biraz kendin silk, biraz damarlarında kanının cevalanını duyur. Gerçekten hayattan vazgeçecek kadar ümitsiz, sülahsız mısın? Artık bu toprak parçasının üzerinde görülecek işin kalmamış olduğuna ciddi bir kanaatle hükme diyor musun? O arkadaşından gözlerini ayırmış dalgın bir nazarla müpem bir noktaya bakıyordu. Ah, hayatının o ümidi, o hülyası. Şimdi onu kendisinden ne kadar uzak görüyordu. Ali çekip devam ediyordu. Bence artık bu uyuşukluğa bir fasıla vermek zamanı gelmiştir. Biraz tesviye edilecek şeyleri düşünmek lazım gelir zannederim ayağa kalktı arkadaşının önüne dikilerek her şeyden evvel teslim edilecek diğer bir şey var ki onu unutuyorsunuz. Gözlerinde şimdi vahşi bir nazar vardı. Ali şekip arkadaşının hiç alışılmamış olan bu nazarından ürkerek "Neyi unutuyoruz?" dedi. "Kardeşimi öldüren adamı. Onu insanların adalet pençesine teslim etmek benim en evvel düşünülecek vazifem değil mi?" Ali şekip Şimdi arkadaşının hayretle yüzüne bakıyordu. Kendi kendine zavallı çocuk diyordu. Neyle ispat edecek? Ondan bu suretle mi intikam almak istiyor? Arkadaşı için şimdi başka bir tarzda merhamet duyuyor. İntikam almak ihtiyacı içinde onun esbabını tedarik imkanından mahrumiyetini düşünerek azzinin bütün acılığını istediydi. Şu dakikada bu meseleyi fikir selametiyle muhakeme edemeyeceğini anladı düşündüğünü söylemekten iştinaf etti başını sallayarak pek yapılamayacak bir şey değil fakat o mesele yine sırf hissiyata ait bir şey ben seni biraz maddi işlere sevk etmek istiyorum dedi Ahmet Cemil cevap vermek üzereydi Ahmet Şevki efendinin kapıdan giren göbeği göründü o vakit buldukça matbaadan sığışarak buraya gelir eski arkadaşlarıyla biraz dereden tepeden bahsederdi Bugün Ahmet Cemil idare memurunu görünce bir tesliyet nefesi aldı. Kardeşinin vefatından beri ondan bir şey sormak istiyor, cesaret edemiyordu. Bugün 5 dakika evvel Ali Şekib'in başladığı muhavere anlamak istediğini istipsara kuvvet verdi. Hatta mukaddime tertibine dahi uzun görmeyerek Ahmet Şevki efendi göbeğinin sikletini dinlendiren bir nefesle henüz solumaktayken sordu. Sizden bir şey anlamak isterdim. Fakat buna doğrusunu söylemenizi şiddetle rica ederim. Kardeşimin vefatına dair o herifle elbette bir lağırda etmişsinizdir. Size ne dedi ve onun vefatadını ne surette telakki etti? Ahmet Cevki Efendi evvela bu sualete acıb ediyor gibi göründü, sonra kendisine muhtaat olan tavrıyla omuzlarını silkti. Niçin doğrusunu söylemekliğim için ısrar ettin? Sana hakikati süsleyerek söylemek için bir sebep var mı? Bunu benden sormaya lüzum gördüğüne de şaşarım. Onu iyice anlamışsan vakayı ne yolda telakki etmiş olacağını da tasavvur edebilirsin. Benimle uzun uzadıya lakırdı etmedi. Ertesi sabah dün cenazeye gitmişsiniz. Vah vah, teessüf ettim. İyi kızdı. İsabet oldu ki münasebeti kesmiş bulunduk. Yoksa çok muzdarip olacaktım dedi o kadar. Sen daha ziyade bir şey mi bekliyordun? Ahmet Cemil sükût ediyordu. Bir adamın insandık duygularından bu derece mücerret olabileceğine delalet eden hikayeler işittikçe mübalayeye hamle ederdi. Bir sene zevcî sıfatıyla yaşadığı bir vücudun mahfına sebebiyet verdikten sonra bu kadar kayıtsızlık gösterebilmek için bir kalbin ne büyük kuvveti olmak lazım geleceğinde mütehayyirdi. Ali Şekibe baktı. Şimdi Vehbi Bey'in idare memurunun ağzından başka bir istisza manasıyla mazbunu teyit eden o sözü hepsinde mütalaa beyanla imkan bırakmayan ağır bir nefret uyandırıyordu. Bu sırada dükkanın kapısından içeriye billur gibi çınğıraktı bir çocuk sesinin "Havadis!" dediğini işittiler. Bu sese hep aşina çıkarak başlarını çevirdiler. Kapıdan gülümseyerek kendisini göstermek isteyen Nedimi gördüler. Ahmet Cemil sordu, ''Nedim, sen müvezzi mi oldun?'' Çocuk sevinçle cevap verdi, ''Bugün başladım birim.'' O vakit Ahmet Şevki Efendi, Vehbi Bey'in bir gün evvel Nedim'e izin verdiğini anlattı. Çocuğun haftada aldığı beş on kuruşu çok görmüştü. Ahmet Şevki Efendi, ona küçük bir sermaye vermiş, daha ziyadesini yapmaya muktedir olamayarak, çocuğu hiç olmazsa müvezziliğe sevk etmişti. Ahmet Cemil, Ne deme bir şey sormak istiyordu. Ebe la tereddüt etti, sonra cesaret gösterdi. Baban nasıl nedir? Haberin var mı? O vakit çocuğun bir saniye evvel kendisine serbest bir meslek sahibi görmekten tevellüt eden neşesi uçarak gözlerini birdenbire hüzün kapladı. Baban mı? Bilmem dedi, sonra içini çekerek ilave etti. Dün annem gitmiş, iyi değilmiş. O zaman üç arkadaş hayretle bakıştılar. Nasıl Bu kadın o kadar işkencelerine tahammülden sonra kendisini terk edip sefaret içinde bırakan bu adamı affedecek kuvvet bulmuş mu? Ahmet Cemil üçünün de birden aklına gelen bu mütalaayı tefsir etmek için zavallı kadınlar dedi. Nedimin bir lür sesi Bağdadi yokuşundan aşağıya doğru uzaklaşarak kayboluyordu. Hava az. Ahmet Cemil arkadaşlarına sırayla bakarak dedi ki: "Bana refakat edebilir misiniz?" için dediler. Ahmet Cemil hastaneye gitmek, o da raciyi affetmek istiyordu. Teklifini hemen kabul ettiler. Ali Şekip dükkanı kapatmaya karar verdi. Ahmet Şevki efendi matbaadan 2 saat gaybiyet edeceğini haber verip abdest etmek üzere ayrıldı. Ahmet Şevki efendinin dar yerlere zor tahammül eden iri göbeğiyle soduyarak girişine arabacı gülüyordu. Arabacının sarsıntısından yokuşa fazla bir zorluk ilave edecek bir yük girdiğini fark eden beygirlerin bile kulaklarında endişeye delalet eden bir hareket oldu. Ahmet Cemil karşıya oturdu. Ali Şekip yeni bahçeye Emrini verdi. Günde on altı saat İstanbul'un inişli yokuşlu sokaklarında şu makasları bozuk sandıkoyu sürüklemekten bizar olan hayvanlar yerlerinden oynadılar, yorgunluktan kırılmış bacaklarıyla yokuşu tırmanmaya başladılar. Ali Şekip solda kütüphanelerden birini göstererek Ahmet Şevki Efendi'ye bir şey anlatıyordu. Ahmet Cemil arabanın gürültüsü arasında işitemiyordu. Kulağına yalnız bazı kelimeler geliyordu. Silik para, akçe farkı, kitapçılarla sarraflar. Dikkat etmedi. Bu zaten bilmediği bir mesele değildi. Pencereden sokağa bakmayı tercih etti. Çemberli taştan, Bayezid'den geçtiler. Aksaray yokuşunun başına gelince, Ahmet Cemil'de çoktan görünmemiş yerlerin, tekrar temaşasından hasıl olan bir tahtur lezzeti uyandı. Şimdi hemen on beş sene oluyordu ki, Aksaray'ı görmemişti. Hele daha ötesini hiç bilmezdi. Yeni bahçenin namını işittikçe burasını İstanbul'un hemen haricinde sahraların yeşilliklerine sığınmış bir sayfiye gibi tevehhüm ederdi 15 sene evvel. Kendi kendine o zamana ricat ediyordu.